<Gülüyor> Allah hepimize merhamet etsin Allah razı olduğu amelleri işlemeyi hepimize nasip etsin Allah subhanahu ve teala kitabında ben cinleri ve insanları yalnız bana ibadet etsinler diye yarattımlar. bizim yaratılış gayemiz Allah Azze ve Celle'nin kitabında da dediği gibi kulluğa programlı olarak gönderilme her sözde, her işte, her amelde onu razı etmelidir. Geçen haftaki sohbete devam edecek olursa en son İbrahim Aleyhisselam'ın özelliğinde almıştı, yani tevhid ehlinin ancak cennete gireceğini tevhid ehli olmayan cennete giremeyeceği üzerinde derse başlamıştık. Kardeşlerim, bizim yaradılış gayemiz kulluk olması hasebiyle Allah Azze ve Celle bizleri fıtrat üzerine yaratmış. Fıtri hasletlerde işlenen her ne olursa olsun, aynen Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabının dediği gibi, biz namazın telkinden başka, İslam'dan yani insanın yapmış olduğu hal ve hareketlerden, İslam'dan çıkaran başka bir küfür ne yapmazdık bilmezdik diyor. Yani kişinin zina etmesi, içki içmesi, harpten kaçması, hırsızlık yapması, bunlar tevhidi zedeleyen bir şeyler değil. Yani ahlaksız olan insan cennete girer ama tevhidi bozuk olan birisi cennete ne yapamaz? Giremez. Burada illa ahlaksız ol demek değil zinakar ol demek değil hırsızlık yap demek değil burada tevhidi suçların insanı cennete koyamayacağı sadece tevhid ehlinin cennete girebileceği mevzusu onun için Allah subhanahu ve teala göndermiş olduğu resullerle tevhidi o kadar net bir şekilde bizlere anlatmış ki ve Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kalbinde hardal tanesi kadar iman bulunan cennete girecek demiştir. Düşünün hardal küçük bir şeydir şu kadar. Bu kadarcık bir iman varsa ve tevhid ehli ise bu cennete ne yapacak? Girecek. Öyleyse hakikaten önemli bir mesele. Hakikaten insanın her meselede ne yapması? Dikkat etmesi gereken meselelerden birisidir. Onun için Allah Azze ve Celle'nin kitabında dediği dinini halis olarak samimi olarak, ihlaslı olarak Allah'a yönetmen gerekiyor. Yani sözünde halis olacaksın. Hareketlerinde halis olacaksın. Amellerinde halis olacaksın ki Allah indinde nedir? Bunlar makbul olacak. Geçen haftaki tevhid ehlinin ancak cennete hesapsız gireceği meselesini anlatırken şirk meselesine de özellikle küçük şirk meselesine tokanmıştır nasıl Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam tarifinde bulunuyor? Siz diyor namaz kılarken birinin sizi izlediğini görürseniz namazınızı güzelleştirirseniz bu nedir diyor? Küçük şirktir. Neyi iptal ediyor? Namaz kıldığın halde o namazın amelini ne yapıyor? İptal ediyor. Şimdi birinin taltifini isteme ameli iptal ediyorsa birinin yardımını isteme onu neyi iptal eder? orada iman miktarıdır. Yani küçücük bir çizgi var. Orada. küçücük bir çizgi var. Allah bizi böyle durumlara düşmekten beri korusun. Düşünün Müslüman baktığınızda Allah Resulü diyor ki Aleyhissalatu vesselam sizin diyor size diyor cehenneme girecek ilk üç kişiden haber vereyim mi? Kim bunlar? Halk arasında düşünün. Herkes şehadeti arzular değil mi? Şehit olmayı. Ki Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam kalbinden diyor bir sefer halisane, ihlasla şehit olmayı arzulamayan münafıktır diyor. Ve cahiliye adeti üzerine ölür diyor. Düşünün bir müminin bunu en azından bir kere kalbinden ihlasla samimiyetle geçilmesi gerekiyor. Ki her Müslüman bunu arzuladı. Ki arzulaması da gerekir. Ki bunu arzulamışsan yatağında bile olsan şehadetlik şeyin sevabını sana ne yapıyor? Vereceğini söylüyor. Burada da bir teşvik var. Buna rağmen cehenneme girecek ilk üç kişiden bahsederken birisi şehit diyor. Bu nasıl oluyor? Yine hangimiz alim olmayı, Allah'ın dinini öğrenmeyi, yaşamayı, öğretmeyi istemez ki? Çünkü peygamberlerle onun arasında bir derece fark var. Alimlerle peygamberin arasında bir derece fark var. Yani onlar gökteki yıldızlar mesabesinde sayılıyor eğer böyleyse kim alim olmayı istemez ki? Kim o hayrı ummayı istemez ki? Günah bile işlese dağdaki karıncalar, denizdeki balıklar, gökteki meleklere kadar ne yapıyor? Tövbe istifarda bulunan bir insan. Buna rağmen bakıyorsunuz rivayete, cehenneme girecek ilk üç kişiden haber vereyim mi derken bunlardan birisi kim? Alim. Yine hangimiz Birçok malı olup da bunları ihtiyaç olanlara vermeyi, Allah rızasına dağıtmayı, infak etmeyi, hatta kafirlerin İslam'a kalpleri ısınsın diye onlara birçok mallar vermeyi istemez ki. Herkes arzular değil mi bunu? Ama buna rağmen hadis-i şerife bakıyorsun, cehenneme girecek ilk üç kişiden haber vereyim mi? Hayırsever, zengin diyor. İşte bu noktaların çok güzel yakalanması gerekir. Ve riya dediğimiz, küçük şirk dediğimiz bu babı anlatırken, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ki tevhid ehli hesapsız cennete girer meselesini yakalamak için bu çok önemli. Biz diyor Deccal'dan konuşuyor olduk. Deccal kimdir? Ta Nuh Aleyhisselam'ın bile kavmini sakındırdığı bir bela, bir musibet. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam namazı bu dört şeyden sığınmadan, ne yapmıyor? Selamla bitirmiyor. Bunlardan birisi de nedir? Mesih'i deccalın şerrinden Allah'a sığınma Düşünün bu kadar önemli bir meseleden konuşurken Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yanlarına çıkar geliyor. Ne diyor? Ben size bundan daha büyük bir beladan haber vereyim Neymiş? İşte bu küçük şirktir diyor. Küçük şirkin ne olduğunu bilir misiniz? Oradakiler daha ilk defa duymuş. Şirki duymuşlar ama küçüğünü bilmiyorlar. Allah ve Resulü en iyisini bilendir dediklerinde bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir şey öğrettiğinde önce lafzı, sonra lafzın dalalet ettiği mananın beyanını öğretiyor. Lafız burada nedir? Küçük şirk yani riya. Beyanı nedir? Hemen onun, onların anlayabileceği duygularıyla da hemen hissedebilecekleri bir manayı önlerine koyuyor. Sizden biriniz namaza durduğunda birisinin de kendisini izlediğini fark eder, hissederse namazını sırf ona güzelleştirmek için yani ne güzel kılıyor, ne kadar takvaalı kılıyor desinler diye namazını güzelleştirirse bunun adı neymiş? Küçük şirk. Ve İbn Abbas'tan gelen nakile baktığımızda, karanlık bir gecede, kopkara bir kayanın üzerindeki kara bir karıncanın ayak sesine benzer ediyor. Allah bizim böyle durumlara düşmemize mani olsun bizleri bir an olsun nefsimize bırakmasın demek ki kardeşlerim bizim her halikada her şeyimizi güzelce tertipli olarak öğrenmemiz yaşamamız gerekiyor ki bu belalardan ne yapalım uzak duralım düşmeyelim düşünün şimdi imanı imanın şubelerini halledemeyen, öğrenemeyen bir insanın tevhidi halletmesi mümkün değil. Düşünün fıtrı olarak bizdeki bir sevgi meselesini en aldığımızda, sevgiyi kayda almayan bir insanın, almayan bir insanın tevhid babına baktığımızda onlar diyor asla Allah'ı birleyemezler. Neden? Çünkü onlar birilerini sevmeden Allah'ı sever gibi sevmeden asla ona iman ettiğini bulamazsın. Yani şirk boyutunu ele alıyor. Demek ki bizim fıtrakta, imanda sevgiyi ne yapmamız gerekiyor? Kayda almamız gerekiyor. Sev, sev ama neyi seversen sev. Allah'ı sever derecesine ne yapmayacağım? Çıkarmayacağım. Çıkarttığın zaman Allah'ın Azze ve Celle'nin razı olduğu Resul'ün dilinden elbisenin kulu mahvolsun. Mahvolsun. Kadının kulu kahrolsun. Dünyanın kulu kahrolsun. Ayağına diken bassa çıkaracak. Ne yapamazsın? Bulamazsın diyor. Şimdi sorarım. Elbisenin kulu derken, kadının kulu derken, paranın kulu derken, bu bu meselelere hangi hastetiyle düştü? Sevgi. Onun o sevgisi, onun istekleri bitmez bilmeyi arzuları, nefsani duyguları onu ne yaptı? Yönlendirdi. Halbuki bizde dünya sevgisi yok mu? Var. Kadın sevgisi yok mu? Var. Yani para sevgisi yok mu? Var. Kınanacak şey mi bu bunlar? Hayır. Hiçbiri kınanacak şeyler değil. Kınanacak şeylere baktığımızda benlik davasına gittiğimizde kınanan. Tutun, Kasas suresini okuduğumuzda Karun'un kıssası var mı? Var. Karun, ilimli, bilgili birisi ve halkın arasına çıktığında diyor, beylen, ihtişamla çıkıyor. Bana diyor, bu ilmin sayesinde verildi. Halbuki, her namazımızın arkasında bizim dediğimiz bir şey var. Hem de Müslüm'ün, kitabı, zikirde gelen bir ifadede sesli olarak söylediğimiz bir şey var namazın arkasında. Neydi bu? Lehül mülkü ve lehül hamdu. Yani malda, mülkte, güçte, kuvvette, yaşatan da, öldüren de kim? Allah. Her namazımızın akabinde bunu söyleme mecburiyetindeyiz ve sesli olarak zikredin diyor. Şünet olan da bu. Şimdi her namazın akabinde bunu zikredip de bunun dışındaki duygulara bir insan giderse ona kim doğruyu gösterebilir? Hiç kimse. Neden beş vakit bunları biz söylüyoruz? Demek ki her an nefsimiz dönebilir. Her an kalbimiz bir tarafa ne yapabilir? Meyledebilir. Onun için dinde sürekli hatırlatma var. Onun için namazın tevhidin üzerinde çok büyük bir hakimiyeti var. Onun için İslam'da namazın terkinden başka İslam'dan çıkaran bir küfür yok. Bakın çok dikkat edin. Namaz tam bir tevhid eylemidir. Kıyamda, rukuda, secdede ve içindeki konutundan tut her meselesini ayrı ayrı incelediğinizde bize kazandırdıkları güzellikler huşusunu duyamadığımızda da kaybettiğimiz birçok meziyetler vardır. Namazın hakkını verdiğimizde tam bir mümin olduğumuz gibi münafıklarla müminleri birbirinden ayıran da namazın özellikleridir. Yatsıyla sabaha kimin gücü yetmez? Bir düşünün. Bir düşünün. Diğer namazlar dönüyoruz sabahla yatsıyı cemaate güç yetiştiremeyenin dinde hükmü bellidir. Dinde ek hükmü çok açıktır. Onun dışında gösteriş için namaz kılma, son vaktine bırakma, Allah'ı çok az zikretme bakın bunlar hep nifak alametleri. Şimdi düşünün Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam beni nasıl namaz kılıyor görüyorsanız öylece namaz kılın diye tarif etmiş mi? Etmiş ganimetler, cizyeler hep sona gelmiş mi? Gelmiş. Hele birinden o kadar çok altın geliyor ki üç gün mescitte Bilal'le yatıyor. Eşlerinin yanına bile gitmiyor. Sırf onları dağıtıp ondan sonra gitmek için. Veyahut bir gün namazda evdeki üç dört altın aklına geliyor. Namazdan sonra hemen gidip onları ne yapıyor? İnfak etme yoluna gidiyor. Sahabelerin ölüm anlarına bakın rivayetlerine hepsi ağlıyor. Gözyaşı döküyor. Neden ağladıkları sorulduğunda ki kendileri cennetten ismen müjdelenen insanlardan sen işte falan yerde Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın ne yaparsan yap cennetten müjdelenen insan değil misin? Evet, peki niye ağlıyorsun? Beni seven arkamdan benim gibi gelsin. İşte diyor onun öldüğünde kabuk kacağı şu kadar cebinden de hiçbir şey çıkmadı. Benimse şu kadar cariyem, şu kadar malım, mülküm, şu kadar şeyim var diyor. Şimdi ben nasıl yüzüne bakacağım onun için abi diyor. Düşünün. Demek ki tevhid ehli olma, peygamberin yolunda ve onun bıraktığı miras neyse onu anlamadan geçiyor. Ve halis, muhlis olma, yani şirksiz İhlasla, samimiyetle Allah'a bağlanma, önce gönüldeki birçok meseleyi halletmekten geçiyor. İşte kalbinde hardal tanesi kadar iman olan cennete girecek ama kalbini eğitmediği zaman taşlaşana kadar, kömürleşene kadar yandıktan sonra ama tevhid ehline baktığımızda hesapsız cennete giren var mı? Var. Öyleyse bu hasretleri güzel yakalamak özellikle de namaz meselesini çok güzel halletmek gerekiyor. İşte geçen hafta en son saymış olduğumuz tevhid ehlini gerçekleşmedeki gayelerden dört madde saymıştık. Bunlardan birisi neydi? İmam olma, önder olma. Düşünün şimdi hep tevhide anlatan insan olduğunuzda kendiniz de yaşama mecburiyetindesiniz. Aynı zamanda hüküketinize ne yapıyorsunuz? artırıyorsunuz ki, burada da peygamberler bizim için nedir? En büyük örnektir. salat selam onların üzerine olsun. Rabbim ahirette de onlarla birlikte haşrolmayı bizlere nasip etsin. İkincisi ise neydi? Devamlı itaat. İtaattan bir an olsun imtina etmemek. Aynen düşünün, Adem Aleyhisselam'ın yasak ağaca yanılarak da olsa, şeytanın da vesvesesiyle ne olsa yaklaşmasını düşünün akabinde hemen tövbe etmesini düşünün Allah Azze ve Celle'nin tövbesini kabul ettiğini düşünün ama şefaat hadislerine baktığımızda ne var insanların toplanıp Adem Aleyhisselam'a gittiklerinde ne diyor vallahi Rabbim bugün çok kadaplı. o kadar kadaplı ki ben sizin için gidip de ona şefaatçi ne yapamam Dileyemem. neyini gündeme getirdi İşlemiş olduğu hatayla yapmış olduğu günah isyan çünkü yasak ağaca yaklaşma dediğinde yaklaşmaması gerekiyordu bunun akabinde tövbe etmesine rağmen tövbesi kabul olmasına rağmen insanlar için şefaatçi ne yapmıyor gitmiyor demek ki tevhidin gerçekleşmesindeki etkenlerden birisi önder olma bu çok önemli Kime gidin? Nuh'a gidin. Nuh Aleyhisselam Adem'den sonra insanlığa gönderilen ilk Resul değil mi? Buna rağmen ben diyor kavminin yapmış olduğu eziyete dayanamadım ve onların helakını istedim. Nasıl şimdi gider de onlar için şefaatta bulunur. Bir tane hatası var. Kendine göre. Ondan sonra Musa'ya. Musa ne diyor? Bilerek, isteyerek mi hastan adam öldürdü? Değil. Hatayen bir vuruyor, adam düşür, ölüyor ben diyor haksız yere bir cana kıydım ben de bunun uzuna çıkamam nefsi nefsi diyor. kime gidiyorlar Allah'ın ve sellem tam adamına geldiniz derken ne anlıyorsunuz burada peygamberin sözüyle fiili birbirine hiç ters düşmemiş Bunu anladınız mı yani önder olma sürekli itaatta bulunma de ne oluyormuş Devamlılığı sürekliliği oluyor. Allah bizi bunlardan kılsın. Yani itaatta ve önderlikte önde olduğunuz zaman isteseniz de yalpa ne yapamıyorsunuz? Yapamıyorsunuz. Kafir bile karşına çıkıp ne der? Sen madem Allah'a inanıyorsun bu ne? O bile seni ne yapar? Hakka sevk eder. Önde gider sen. Önde gideni gavur da tanır. Ama da solda kaybolmuşsan kimse seni ne yapmaz? uyarmazdı Allah bizi önde kılanlardan ve itaat olanlardan eylesin. Üçüncüsü ise hanif olma. Haniflik nedir? Allah'tan gayrı her şeyden yüz çevirme. Bu da nedir? Ademoğlunun bir, bir vadi dolusu malı olsa ne yapar? Öbürünü gördüğünde ona meyn Öbürünü gördüğünde ona meydedir. Peki Hanifler öyle mi? Hı? Değil. Hanifler her şeyden Allah'a giden yoldan kendisini alı koyacak her şeyden kendini ne yapar? Beri tutar. Aynen Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'ın namazda kendisini oyalayan üç dört tane altına aklına gelince ne yaptı? Teceli. Hemen ifa eder. Süleyman Aleyhisselam'ın kıssasını çok okudunuz mu? Neml Suresi'ni okursanız o doğru atlarını severken şeytan ona ikindi namazını unutturuyor. Aklına geldiğinde bütün atları Allah'a kurban etmiştir. Bunlar beni Allah'ı anmaktan alıkoydu, hasıl bıraktı diyerek ne yapmış? Gitmiş. Bunun gibi örnekleri çok görürsünüz. Demek ki haniflik Allah'a giden yolda seni engelleyen mani olan her şeyi bırakıp yüz çevirme yüzünü dosdoğru Allah'a dönme ve şirkten beri olmalıdır. Allah bunları anlayanlardan eylesin. Şimdi bunları anlamak için kaldığımız yere gelelim. Mesela peygamberlerden İbrahim Aleyhisselam'dan başlayalım. Çünkü tevhid ehlinden bahsedilirken dikkat edin falan müşriklerden değildi filan müşriklerden değildi demez. İbrahim müşriklerden değildi diyor. Öyleyse tevhid ehlini anlayabilmek için öğreneceğimiz peygamberlerin en başından birisi kimdir? İbrahim aleyhisselamdır ve onun özellikleridir. Allah onun özelliklerini anlamayı ve bizlere de en azından yaşamayı nasip etsin. Kardeşlerim Rabbimiz Sübhanuhu ve Teala kitabında o tek başına bir ümmetti diye. Onu öyle bir övmüş ki düşünün şimdi sırf Ankara'nın nüfusuna kadar saymakla bitmez değil mi? Düşünün şimdi bir kişi nasıl da bütün insanlara bedel olur? Tek başına nasıl bir topluluk olur? Demek ki Hanif olarak tamamen yüzünü Allah'a çevirir şeksiz şüphesiz Allah'ın emrini tamamen yerine getirir. Hiçbir şüphe duymazsan demek ki sen tek başına bir ümmetliği ne yapmışım Yakalamışsın. Yani darimi de gelen bir ifadede İbni Mesud naklediyor. Kişi tek başına bile olsa tevhid ehliyse o bir millettir, o bir ümmettir. Allah da kitabında İbrahim'den bahsederken ne yapıyor? O bir ümmettir. Diyor. O bir millettir diyor. Şimdi ayette konuya ümmettir ifadesiyle gelince ne yapıyor? Bu kendisine uyulan, peşinden gidilen örnek kimse manasına gelir. Anlatabildim mi? Kendisine uyulan, peşinden gidilen. Düşünün şimdi, hangimiz bir çocuğunu Allah'a kurban edebilir? Hangimizin hanımı Çocuğunun kurban edilmesine kocası tarafından razı olabilir. Hangi çocuk kurban edileceğini bildiği halde Aleykümselam. Estağfurullah. Bugün pazar olduğu için kaçta açar, ne zaman açar bilmiyorum. Normal gün olsa açardı. Hangi çocuk kendisinin babası tarafından kesilip kurban edileceğini bildiği halde babasına beni bugün itaatkar bulacaksın. Ama gözünü bağla. Olur ki babalık şefkatin galebe gelir de Allah'ın emrini yerine getiremezsin diyecek bir çocuk hangimizin olur? Öyleyse sen Allah'a halisane itaat edecek olursan Allah da sana itaat edicileri ne yapıyor? İtaatkâr kılıyor. Allah bizleri mağfiret etsin bunu anlayanlardan eylesin. Yani buradaki ümmettir ifadesiyle anlaşılması gereken kendisine uyulan peşinden gidilen örnek insan manasında. Tamam mı Hacı Cemil? Ee, İbni Mesud diyor ki burada hayrı öğreten kimse olarak açıklanmıştır diyor. Ümmet kelimesi Arapça dil kurallarına göre fuletun vezninden bir kelime bu da iftihal kalıbından gelmiş. Yani ancak ümmet kelimesiyle e, o insana aynı zamanda da imam yani önde giden kişilere önder manasında geliyor ki aynen Allah Resulü ve sellem ben Atam İbrahim'in duası iki kurbanlığın oğluyum dediği gibi. Biri kurbanlık kimdi? İsmail. Öbürü kim? O da babası olan Abdullah'ın kurbanlık için yatırılması ve karşılığında yüz deve, yüz deve, yüz deve konulara sayılar falan ulaştığında develer kurban ediliyor. Babası kurtuluyor ve Allah Resulü onu onun sürdüğünden devam edip geliyor. Ve kitaba baktığımızda Yahudiler ne diyor? İbrahim Yahudiydi. Hristiyanlar ne diyor? İbrahim Hristiyandı. Allah ne diyor? İbrahim ne Yahudiydi ne de Hristiyan. O halif o hanifti. Yani haniflikte önder ve imam olarak Allah'ın bizlere gösterdiği örneklikler. İbrahim Aleyhisselam'ın özelliklerine baktığımızda asla gözünü haktan ayırmayan, dilini haktan asla çevirmeyen, hangi ortamda olursa olsun münkere mani olmaya çalışan ve gördüğü münkere ne yapmaya çalışan? Mani olmaya çalışan. Düşünün şimdi putları görüyor, putları kırıyor. Yaşlı mı genç mi? Ayetlere baktığımızda gelen ifade nedir? Genç. Deli kalmalık Bunu yapsa yapsa o çocuk yapmıştır. Hemen İbrahim'i bulup geldiklerinde İbrahim kaçıyor mu? Hiç kaçmıyor. Hatta onların sorduğu sorulara gayet makul. Hiç heyecanlanma yok yani yaptığı işin farkına varan birisi yani ifadelerde yakalanması gereken şeyler bu yaptığını bilen neye yaptığını da bilen karşılığında neyin olacağını da kestirebilen birisi kendisini bunda hazırlamış yani ahiretle dünyayı karşılaştırmayı bilmiş ve yüzünü tamamen Allah'a dönmeyi ne yapmış becerebilmiş düşünün şimdi putları kırıp da kaçabilir miydi? Ortam çok müsait. Neden müsait? Çünkü onların aynen bugünkü Nevruz günleri bir günleri var ve herkes yaptığı en güzel yiyeceklerini putaneye koymuşlar ve kendileri oraya gitmiş ne yapmış? Eğlenmeye başlamışlar. Ne zaman acıkmış yiyecekler putaneye gelip yiyecek almaya geldiklerinde putların kırıldığını görüyorlar. Bunu kim yapar? Yapsa yapsa delikanlı yapar. İbrahim'i çağırdıklarında bakın ayetlerdeki tok, güven asla bir korkunun olmama ifadelerini teker teker çıkarıp yazınca yakalarsınız. Sen ne kırdın? Bana niye soruyorsunuz? Ona sorun. Kızmıştır, kırmıştır. Bu ifadeler dahi onların aklını başına getirecek davet niteliğinde haberlerdir. Ha, burada şunu da yakalayın. Demek ki kişinin ruhu kirlenmişse kalbi de ne yapıyor? Kirleniyor. Hakkı gören hakkı çitemiyor, hakka ne yapamıyor? Yönelemiyor. Düşünün kendisini bile korumaktan aciz olan bir şey nasıl olur ki seni koruyabilir? Nasıl olur ki kendine yardım edemeyen bir şey sana yardım edebilir? Bunu dahi hesaplamadan kıranı hesaplıyor da kırılanı ne yapmıyor? Hesaplanmıyor kendi eliyle yaptığına ilah diyebiliyor. Kendi gibi ölümlü olan birisinin ölümsüz kabul ettiğini yok ettiğinde onun ölümsüz olduğunu ne yapamıyor? Kabul edemiyor. İşte kardeşlerim Yahudilerin buzağa tapmalarının buzağa sevgisinin kalbine içirilmesi de bu. Düşünün şimdi Firavun'un ordusunu yenebilecek güçteydi Musa'nın kavramı. Deniz'den Allah'ın yardımıyla geçen o kavmi okuduğumuzda hakikaten kalabalıklar, hakikaten malları, mülkleri yanında olan insanlar. Mücadeleci olan birisi. Ama kalpleri hanif olarak, temiz olarak Allah'ın dinini ne yapmadı? Kabullenmedi. Kalplerinde hep bir şüphe vardı. Dünya sevgisi onları ne yapmıştı? Galebe çalmıştı. Ve Allah Azze ve Celle de o kadar hayvanların içinden Hangisinin sevgisi? ineğin? İneğe bakın, diğer hayvanlar gibi değildir. Kim hayvan ot yer, kimisi et yer, kimisi belli şeyleri yer. Yani hepsinin belli şeyleri vardır. İnek var ya, her şey yer. Önüne neyi koyarsanız yer. Tornavidayı koy, onu bile yutar. Koca koca vidaları koy, ağzını açar, yutkuna yutkuna onu yeter işte Yahudiler de dünyanın her şeyini sevdikleri için her şeylerini elde etmeye çalıştıkları için Allah da onlara ne yapıyor? İneğin sevgisini. Yani onlar orada Kızıldeniz'den Allah'ın rahmetini görerek geçtikleri halde onların bir sahile vardıklarında ey Musa bize de böyle bir ilah edinsana demeleri tevhidi layıkıyla hakkını bilemediklerinde kabullenemediklerini. İşte insan neye meylederse hak olanı ne yapamıyor göremiyor. Hak gizleniyor. İblis artık orayı ne yapıyor? Süsliyor da süslüyor. süsliyor da süslüyor ve onların ayaklarını ne yapıyor? Kaydırıyor. Onun için Allah Resulü ve Sellem bizlere her konuda örnek olduğu gibi birinin asabından birinin eee böyle dünya malına şöyle alıcı gözüyle baktığını görünce ne diyor? Neye bakarsan bak gözlerin sana hasletten gelecek. Yani neye bakarsan bak gözlerin sana hasletten gelecek. Bu ifade onun ona bakışını ne yapıyor? Kesiyor. Damadının Hayber'den hissesine düşen kızıl develerle böyle kurulandığını görünce senin bugün Birinin hidayetine vesile olman, şunlara malik olmandan daha hayırlıdır deyince, Ali hemen onları ne yapıyor? İnfak ediyor. Hakkı gösteriyor, hakkın önüne gidecek her şeye mani olmaya ne yapıyor? Çalışıyor. İşte hanif olarak dönme, hanif olarak yaşama, arkasından tevhidin cüzlerinin yakalanmasına da sebep oluyor. Şimdi bir tevekkül meselesini ele alalım hanifliği yakalayamayan birisi tevhidi cüzden yakalayamaz. Düşünün şimdi fıtri hasretleri fıtratı bozulmayan bir insan neyle var? Ana rahminde dokuz ay bir çocuk neyinle beslenir? Bir kordon bağı değil mi? Sonra anasından emdiği kandan, irinden gelip Allah'ın verdiği şifalı ben bembeğe sütten iki sene beslenir mi? Beslenir. Sonra eli ekmek tutana kadar yine ananın babanın kontrolünde ama ne zaman çocuk isyan eder? He? Ne zaman eli ekmek tuttu, kazanmaya başladı, işte orada rızık endişesi veya dünyaya hız başlar. Bakın. Şimdi gelin tevhid babında tevekkülü ele alın. Sizler Allah'a hakkıyla tevekkül edebilseniz şu aç kayna yuvadan havalanıp tok karnına döndüğü kuşlar gibi rızıklanırsınız diyor mu? Bu neyin göstergesi? Hanif olarak yüzünü Allah'a dönen insan Peki zengin olmak suç mu? Değil. Süleyman'ın kıssası var. Karun burada verilmişse Süleyman'ın kıssası da şurada verilmiştir. Süleyman'ın emrinde mal mülk olduğu gibi her şey vardı. Rüzgar da emrindeydi. Hayvanların dili de verilmişti. Buna rağmen Süleyman Aleyhisselam'ın itaati, Allah'a dönüşü, hanif oluşunda en ufak bir intina var mı? Bunun ikisini de yakalamak gerekiyor. İşte tevhid ehli olma, elindekine sevinme, hamdetme, kaçırdığına üzülmeme. Allah'ın verdiği nimetle benlik davasına düşmeme, nefsini her türlü benlikten ne yapma arındırma. Şimdi dönüyorsunuz Bakara suresine. Onlar diyor hem yer hem de ne yapar? İnfak eder. Geliyorsunuz zekat babına. Zekatı vermeyenler Allah Resulü ne diyor? Sakın diyor malımız eksilir yitilir demeyin. Zekat malın kiridir. Allah sizi bununla temizler diyor. Ve siz Bakara'ya geliyorsunuz. Allah için bir şey verseniz size kaç misli veriyor? birden 700 daha fazla. Kim inanır buna? Ancak tevhid ehli inanır. İşte tevhidin insanın üzerindeki hakimiyeti aynen iman babını ele aldığımızda kalp tasdik edecek derken tevhid babında da tasdik edecek. bil de tasdik edecek manasındadır. Çünkü tevhiddeki en ufak bir şey, şüphe adamı ne yapar? Götürür. Çünkü tevhiddeki meseleler akidemi meselelerdir ki yapılması istenen şeyler değildir. İnanılması gereken, fastiklenmesi gereken meselelerdir. Onun için tevhidin yedi tane şartlarını sıf telaffuzunun yedi şartını sayarken ne diyoruz? Birincisi ilim. İlim nedir? Allah'ın kitabının öğretilmesi. İkincisi ise yakin. Yani yakinin oluşması için şeksiz şüphesiz senin bunu yakalayabilmen için Allah'ın Resullerini öğrenmen gerekir. Allah'ın Resullerinin hayatlarını buradan teker teker öğrenmen gerekir ki sen de aynı ahlaka sen de aynı inanışa aynı bağlanışa ne yapman şey yapar? Olman gerekir. Çünkü ayeti kerimede de ne diyor? O tek başına bir ümmetti. O bir milletti. Yani senin önünde o neymiş? Bir imam, bir önde peşinden gidilmesi gereken bir insan, imam. İşte İbrahim'deki alacağımız özelliklerden birisi neymiş? Bu. Bir de kardeşlerim, imama baktığımızda, aynı zamanda imam şu de ele alınabilir. Bilinçli bilinçsiz, peşinden gidilen, peşine takılan, takınılan insan demektir. Düşünün bugün, İmam diye, önder diye birçok insan birilerinin peşine gitmiyor mu? Bu da var. Bu babı da ne yapmak lazım? Güzel yakalamak lazım. Onun için Allah Azze ve Celle kitabında Yahudiler ne diyor? Biz cennetliyiz. Hristiyanlar ne diyor? Biz cennetliyiz. Niye? Çünkü geçmiş zamanlarda onların ataları Allah'ı ne yaptılar? Razı ettiler. Allah da onlara ne yaptı? Yeryüzünün hakimiyetini verdi bununla birlikte ne yaptılar? Onlar atalarının yapmış oldukları bu itaatin neticesinde kendilerini de diğer ırklardan, milletlerden ne yaptı? Üstün görme çabasına gittiler. İşte buna binaen Allah Azze ve Celle ne diyor? Doğru söylüyorlarsa ölümü temenni etsinler. Eğer doğru söylüyorlarsa delillerini getirsinler diyor. İşte dinde gelen ilim yani rahmani olan peygamberlerin Allah'ın dostlarının bize getirdiği hep ilimdir. Biz ilimle kalbimiz mutmain olur. Ancak bizim itminan olmamız tevhid ehli olarak yüzümüzü hanifler olarak Allah'a döndürmemiz ancak Allah'ın getirmiş olduğu vahye sarılmakla mümkün. O olmadığı zaman muhakkak bir şeyler söylenecek, muhakkak aklı olsun bir şeyler gündeme getirilecek insanın hak olmadığında onlara meyletmemesi işten bile değil. İşte iblisin girip, işte İsa Allah'ın oğludur, Uzehir Allah'ın oğludur veya şu şu şu şöyledir demelerine bir bakın. Neden diyor? Neden diyor? Düşünün babasız bir insan olması mümkün mü? E, Adem'i anasız babası topraktan yaratan Allah İsa'yı yaratamaz mı? Yaratır. Havayı eğe kemiğinden yaratan Allah, İsa'yı babasız yaratamaz mı? Yaratır. Bizleri bir çiğnen etten, meniden yaratan Allah, neden ol dedi olmasın ki? Ama şeytan eğer dürtersen, vesvese verirse, ilimden seni uzaklaştırırsa ki her yerini kuşatacağım, and olsun ki sana şükreden az bulunacak derken, senin ihlaslı kullanın bunlardan müstesna derken demek ki ihlaslı olma neymiş her meselede, her sözde, her işte Allah'ı olunama. Onun emrini ön plana çıkarma işte o zaman insanın istikamet üzerinde gitmesi beklenir. İşte o zaman düşünün asabı uktut kısasını gördük. Rahip testere getiriliyor, tam kafasının üzerine konuyor mu? Ne yapıyor? Dininden dönmüyor. Kafası bir tarafa, öbür tarafı bir tarafa düşüyor. Sarayda vezir olmuş, ama birisi çocuğa geliyor, sana diyor istediğin kadar mal mülk vereyim. Gözüm aç. Çocuk ne diyor? Benim buna gücüm yetmez. Sen bir olan Allah'a iman et, birlikte dua edelim. Bakarsın Allah senin gözünü açı vermiş diyor. Adam iman ediyor gözünün açıldığını gördüğünde ne kadar seviniyor değil mi? Saraya geldiğinde o kalbi kaskat olan Allah'ın vermiş olduğu nimetlerle saltanatla şımarmış, kibirlenmiş o insan sana diyor gözünü kim açtı? Rabbimdi. diyor. Senin benden başka Rabbin var diyor. İfadeyi görüyor musun? İşlemiş olduğu günahlar o insanı o kadar bir hale getirmiş ki kendini ne görüyor? Rab ilah görüyor, yaratıcı görüyor kendinin aciz bir varlık olduğunu ne yapıyor? Unutuyor. Demek ki kardeşlerim, kişinin elindeki mal onun için çok büyük bir fitne. Yani Allah'ın kitabında mal da, evlat da, çocuk da, eş de sizin için fitnedir derken, hakikaten büyük bir fitne. Yani imtihan vesilesi. Allah bu imtihanı hakkıyla kazanan samimi kullardan eylesin bize. Ne yapıyor? O vezir, evet diyor benim bir olan, beni yaratan, yaşatan, öldürecek olan bir Rabbim var. O kadar sinirleniyor ki kendisine uymadığı için, çünkü o ana kadar onun vezirliğini yapmış birisi. Testereyi onun kafasına da atlayıyor ve o testere onu ikiye bölüyor. Yine de dininde ne yapmıyor, Dönmüyor. Düşünün Musa'nın kıssasını ele aldığımızda Musa Aleyhisselam'ın kıssasında ne var? Büyücülerle güçlenen birisi firavun, büyücülerin sihri işe yaramayınca ne yapıyorlar? Hemen Musa'nın rabına iman ettik diye secdeye kapanıyorlar. Neden? ilim geldi. Gördükleri ilim onların yakinin teslim olmasına sebep oldu. Yakini burada yakalayın. Çünkü onlar halkı kandıran, firavunun ayakta kalmasına sebep olan Sihirbaz insanlardı. Cinlerle işbirliği yapan insanlardı. Bunlardan daha iyi hakkı görebilecek birisi olur mu? Olmaz. Çünkü kendileriyle baş edecek adamın da kendilerinden daha iyi bir sihirbaz olması gerekiyordu. Ama karşılarındaki sihirbaz değil. Hakikaten Allah'tan gelen bir hak ehli olduğunu görünce ne yaptılar? Hemen secde ettiler. Şimdi... Bu secde etmenin ne manaya geldiğini o büyücüler bilmiyor mu? Firavunun onların canına kast edeceğini biliyorlar değil mi? Buna rağmen Firavun onlara ne yapıyor? Sizi diyor ellerinize ayaklarınızı çaprazlama keseceğim. Peki tevhid ehli birisi tevhidi yakalamışsın. Yüzünü hanif olarak Allah'a dönmüşse her şeyden yüz çevirmişse canından bile vazgeçer. Üyücüler o ana kadar Firavun'un emrindeyken bakın fazla bir şey geçmiyor. Hadis-i Şerif'te diyor ki o gün akşama kadar diyor onlardan kimse kalmadı. Hepsi Allah yoluna şehit oldu diyor. Firavun hepsini diyor ağaç doğrar gibi doğrar diyor. Ve hiçbiri dininden dönmedi diyor. Onlar Firavun'a ne diyor? Ayeti kerimede sen ne yaparsan yap biz bugün dinimizden dönmeyeceğiz. Allah bize sabır verecek ve biz ona yöneleceğiz diyorlar. Ve hepsi cennete arzuluyor. Düşünün kardeşlerim demek ki tevhidi yakalan bir insan her şeyini yakalamış. Meselesini halletmiş. Onun için tevhid ehli hesapsız cennete girer. İşte burada bunu yakalamamız gerekiyor. Ama muhakkak küfrün de imamları, küfrün de önderleri, liderleri vardır. Nasıl ki Rahman'ın dostlarına uyanlar, onun peşinden gidenler olduğu gibi, küfrün imamlarının da peşinden gidenler vardır. İkisinde de korku hakimdir. İkisi de korkudur. Ama Rahman tarafına baktığımızda, Rahman'ın dostları, imamları neyle korkudur? Allah'tan kork yarın hesabını veremeyeceğiniz işleri yapmayın. Allah'a hesap veremeyeceğiniz işlerde ne yapmayın? unmayın. Ahireti düşünün. Allah'ın sizi hesaba çekmesini düşünün diyerek ne yapar? Hesap veremeyeceğimiz işlerden bizi uzaklaştırır Hanif olarak Allah'a dönmeyin. Düşünün şimdi, nedir diye bahsedildiğinde nasıl anlatıyor Allah Resulü? Aleyhissalatü Vesselam küçük düşme nedir diye soruyor. Sahabe diye Allah'ın Resulü. Bir Müslüman diyor. Üstünün kalkamayacağı işlere kalkar, girer. Yapamaz da insanların içinde ne yapar? Rezil olur. Allah Resulü ne diyor? Hayır diyor. Aleyhissalâh, Aleyhissalâh, Aleyhissalâh, küçük düşme değil diyor. Biriniz bir yerden geçer. Orada da bir münker vardır diyor. Senin de ona mani olacak gücün var. Ona mani olmaz gidersin. Allah kıyamet günü bütün insanların durumunda çağırır. Gel. Falan yerde geçiyordun. Orada bir münkel vardı. Ve senin de ona mani olacak gücün vardı. Neden mani olmadın der. O der ki diyor korktum. İşte küçük düşme budur. Der. Korkmana daha layık olacak ben değil miyim? Neden korkulur? Ayet-i kerimeye gidiyorsunuz. Ey Resulun indirdiğimi ne yap? Tebliğ. Et. Eğer bunu yapmazsan vesayetini yerine getirmemiş olursun. Hemen neyi hatırlatçın? Korkma. Allah seni korur. Yine ayet-i kerimelere gidiyorsun. İblis'in size ilk yaklaştığı yer neresi diyor? Aç kalmaktan, öldürülmekten kork ayete gidiyorsun. Ne diyor şimdi? Tevhid ayetleri. Ben cinleri ve insanları yalnız bana kulluk etsinler diye yarattım derken ne diyor? Hemen akabinde ben sizden beni doyurmanızı istemiyorum. Sizin rızkınızı veren benim diyor. Öyleyse bizim fıtraktaki eksikliğimiz boşluğumuz imandaki zafiyetimiz tevhidle Allah muhafaza şirke düşmeye kadar ne yapıyor? Gidiyoruz. Allah bizlere hakta, hakikatte kalmayı nasip etsin. Bu tevhid önderlerini tanımayı nasip etsin. İşte peygamberlerin hayatlarını onların özelliklerini öğrenmemiz bize bunları kazandırıyor. Yani tevhidi kazandırıyor. Otomatikmen sen de onun özelliklerini alıp tevhid ehli oluyorsun. İşte İbrahim'in bize bu yönlü örnekliği İbrahim Aleyhisselam'ın hayatının her zerresi bizim için o kadar önem taşıyor. Çünkü o hanif olarak Allah'a dönen kalbinde şirk ve şüphe hissetmeyen ve şu ölüleri nasıl dirilteceksin sorusunda Allah Azze ve Celle'nin inanmıyor musun? İnanıyorum Ya Rabbi ama kalbin mutmain olsun. Ve o hayvanları alıştırıp parça parça etmesi Allah'ın izniyle kendisine çağırması, her parçanın havada birleşmesi ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yani İbrahim Aleyhisselam'ın inandım dediği sözü ve Allah Azze ve Celle'nin halinin demesini güzel yakalamak gerekiyor. Allah bize de öyle iman, öyle özellikler nasip etsin. Yine kardeşlerim İbrahim Aleyhisselam'ın özelliklerinden birisi de itaatkar olması devamlı itaatkar olması yani yüzünü Allah'a halisane çevirip hanif olmasından sonra İbrahim'in imam önder olmasından öte her halükarda itaatkar bir peygamber olarak önümüze ne yapıyor? Çıkıyor. Hiçbir konuda isyanı yok. Hiçbir konuda. Ve babasının düşünün fut yaptığını gördüğünde onu davet etmesine rağmen kendisini taşlıyor mu? Buna rağmen babası için ve dua bile etmeyen birisi. Muhakkak ki Rabb'im beni mahcup etmeyecek ve muhakkak ki ben senin için Rabbimden ne yapacağım yardım dileyeceğim diyor. Şimdi bazıları bu meseleyi biraz kaşıyor. Şimdi Kur'an'a gidiyorsun, sünnete gidiyorsun. İbrahim diyor, bu hanın lanetlediği rivayette babasını diyor çok pis bir şekilde görüyor. Cehennemde ya Rabbi, hani beni mahcup etmeyecektin? Çünkü her peygamberin duasını Allah kabul edeceğini söylüyor. Hani beni mahcup etmeyecektin? Yani babamı affedecektin. Allah diyor babasını pis bir sırtlan şeklinde gösteriyor. İbrahim onu görünce tiksiniyor, yüz çeviriyor, zebanlerde cehenneme götürüyor. Vallahi Allah ve Celle ben cennete müşriklerin girmesini haram kaldım. Hem İbrahim'i mahcup etmiyor hem de ahdini ne yapıyor? Yerine getiriyor. Bunu böyle yakalamak gerekiyor. Allah bizleri hakkıyla anlayanlardan eylesin. İbrahim'in her konuda itaati var. Düşünün Hacer annemiz İbrahim'e soruyor. Kuş geçmez, kervan geçmez. Bu kara taşla bizi neden bırakıyorsun? İbrahim küsüyor. Arkasından konuşuyor konuşuyor, bunu sana Allah memret diyor. Ebla evet diyor. Öyleyse o bize yeter. Diyor. Şimdi aynı mevziyi alın. Su yok, yiyecek yok, insanların geçmediği bir yere, yeni evli taze bir karınızı ve yeni doğmuş çocuğunuzdan birlikte bırakın ve hiç arkanızı dönmeden gidebilir misiniz gitseniz hanımınız durabilir mi hemen anasını babasını yakını çağırır doğru mu Hacer annemiz nedir Allah bize yeter o ne güzellik Allah bunları anlayanlardan edilsin bunlar hikaye değil bunlar öyle çok çok uzaklarda olan şeyler değil bunlar itaattan alakalı eğer bizler hakkıyla tevekkül edebilsek, hakkıyla hanif olarak yüzümüzü Rabbimize dönebilsek, aç karnı, o kuşların yuvadan havalanıp, tok karnına döndüğü gibi rızıklanırız. Bakın bunlar basit mesele değil. İşte İbrahim'deki özelliklerden birisi, hanif olmadaki, muvahhid olmadaki özelliklerden birisi bu. Allah bize onlardan gelsin. Yine, Hanif deme, tamamen yönelen, yani nimetleri ikrar etme, sürekli bu nimeti verene anma, nimeti verenin rızasını kazanmak için çalışma. Bunu güzel yakalamak gerekiyor. Yani hanif olarak Allah'ın üzerine dönme, tamamen nimetleri şükretmekle mümkündür. Anlatabildim mi? Nimeti vereni bileceğim, nimeti verene tamamen devamlı olarak şükrünü eda edeceğim ve nimeti verenin rızası için çalışacağım. Şükretmenin manası budur. Yani Allah'ım sana hamdü senalar olsun, bana sıfat verdi. Böyle deyip geçme yok. Sürekli onu anacaksın ve onun rızası için razı etmen için çalışacaksın. Bunu yapmadığın zaman bu üç esas olmadığı müddetçe şükrün de edası yerine ne yapmıyor? Gelmiyor. İbrahim'de her zaman bunlar neydi? Mevcuttu. Ve onu ateşe atacaklarında korkmuyor musun dediğinde o aynen dediği ifade nedir? Siz bunları Allah'a eş koşarken korkmuyorsunuz da ben eş koştuklarınızdan anlatacak Ateşi gösteriyorlar. Hangi ateş daha hayırlı? Cehennem mi bu mu? Diye. Hangisini tercih ediyor? Dünya ateşine girmeyi. Ne diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam? Şu üç şeyi yapan imanın lezzetini. Demek ki imanın da bir lezzeti varmış. Eğer benim bildiğimi bilseydiniz, eşlerinizin üzerinde zevk dahi almazdınız. Az güler, çok ağlardınız ifadesini yakalayın. Düşünün, imanın bir lezzeti varmış. Ne Kim tadıyor bunu? Küfre girmektense ateşe girmeyi ne yapma? Tercih etme şimdi günümüz müslümanların bu noktada sorularını alalım ben cumaya gidemiyorum izin vermiyorlar ben namazı kılamıyorum cem yapabilir miyim ben şunu yapabilir miyim ben bunu bunlar soru mu şimdi hani haniflik hani biz tevhid ehliymiş sen daha gönlünde bir şey halledememişsin ki Karşıdaki şeytanlaşmış adam senin bunu hissetmesin. Sen yüzünü hanif olarakla buna bir dön. Senin iki aylık mesafene korkunu gönderecek Allah. Kafiri bile boyun eğdirecek sana Allah. Sen yeter ki onun yönüne dön. Sen küfre girmektense ateşe girmeyi bir tercih et. Allah sana her şeyi kolaylaştırır. Ama biz daha bir meseleyle karşı kalmaktan dahi korkan aciz insanlar. onun daha hesabına çilesine talip olan insanlar değiliz ki onun için daha büyük daha büyük bir imtihanat ağabeyi tutulmuyoruz hadis-i şerifte ne diyor bir müminin diyor gerek nefsinde gerek eşinde gerek çocuğunda gerek malında ölene kadar bela ve musibet ne yapmaz eksik olmaz ne için bu ...senin dinç kalman için... ...bakın peygambere... ...altı çocuğundan beşi hayatında vefat etmiş... ...bu acıya hangi yürek dayanır yani... ...kendi kavmi... ...kendisine abluka koymuş... ...kız vermemiş... ...yiyecek vermemiş... ...selam vermemiş... ...mahallesinden dışarıya adım attırmamış... ...hangimiz buna dayanır... ...çıkmış... ...artık Mekke'nin bu şeyinden bunalmış... ...taife gitmiş beni korurlar bana yardımcı olurlar diye tayifle taşlamış ayaklarındaki çizmelerden dahi kan düşünün buna rağmen Allah'ın Resulü onlar bilmiyorlar diyor onlar bilmiyor diyor ve Allah ne yapıyor azze ve celle ensarı kendisine hami kılıyor başka bir bölgedeki insanı ona gönderiyor öyleyse kardeşlerim Allah'ın arzı geniş Allah'ın bir hesabı vardır. Allah'ın uğruna çalışıp her türlü münkerattan uzak durma, bize tevhidi kazandırdığı gibi yeryüzüne tevhidin hakimiyetini de gündeme getiriyor. Onun için şükür etme, nimeti idrak etme, bunda sürekli bulunma ve onun rızasını arama şartı vardır. Peki bunu yapmazsak başımıza neler gelir? Firavun'a o malı mülkü veren kim? Kim? Allah mı? Peki Firavun şükretseydi bu duruma düşer miydi? Karın bu kadar malı kazandığında Allah ona ilim de vermiş. Allah'tan olduğunu bilse, şükretse, onun rızasını arasa bu pisliğe düşer miydi? Düşünün Kur'an'daki kıssalara. İki kişinin tarlalarına girmeleri ve birisinin tarlana girdiğinde maşallah Allah ne güzel yaratmış desene ifadesine bakın. Birinin ise içinde, kurur içinde girmesi ve Allah bana burada bunu vermişse orada da daha fazlasını verir demesi. Ebu Leheb'e düşünün. Ebu Leheb'in iki kurusun diyor. Niye? Çünkü Allah'ın vermiş olduğu nimetlere şükrünü eda etmediği gibi isyan etti. İsyan da öne gitti. Da Çekiyor şunu bunu ayarlayıp ver ben ayarlayayım. Tuvalde mi? Şu merdivendenin bir daha aynı. Biliyor musun? Tamam. Ne yapıyor? Onun o deptenin, deptebe yapmasına, Mekke'de inen tevhid surelerinden olmasına rağmen ne diyor? Onun içeri kurusun. da. Yani onun ahirette ne malı ne de çocukları ne yapmıyor fayda vermiyor. Demek ki buradan yakalayacağımız noktalardan bir tanesi de tevhid ehli hesabı bilen, hesaptan korkan, hesabını veremeyeceği işlerden uzak duran insan. Küfür ehli ise ahireti unutan Allah'ın verdiği nimetlerle şımaran ve yaşam burasıdır. Yaşayabildiğin kadar yaşam. Rahat içindeki esası yakalayıp ona göre yönünü bulandır. İşte muvahhid olma, yüzünü Allah'a çevirme, nimeti bilme, sürekli şükretme ve onun rızasını arama yolundan geçer kardeşlerim. Ki bu da İbrahim'de olan özelliklerdendir. Kul bu üçünü de yerine getirmediği müddetçe şükretmiş sayılmaz. Allah bize şükreden bir kalp, zikreden bir dil ve sabit dinde sabit olan bir iman nasip etsin. Şey kalmak içine dökersin. Aleyküm selamlarım. Kardeşlerim Allah subhanahu ve teala dostu İbrahim'i dört özellikle ölmekte. Bu dört özelliğin hepsi de ilme ve amele dayanır. İşte bunun gereğiyle amelde bulunmakta bunun içinde yer alır. Bir de bu ilmi öğrenme yayma gerekir ki kemal ilimle ve bu ilmin gerekleriyle amel etmekte bizde davet etmeyi içeren eylem ve tavır vardır ve ilim, amel ve davet etmenin akabindeyse gelen bela ve musibete ne var? sabır vardır. İşte İbrahim Aleyhisselam'da Kur'an'da okuduğumuzda bu dört özelliği yakalamak mümkündür. İlim, ilim, Yakinen ilim, amel, zirvede bir amel, davet, zirvede bir davet, davetin karşısında deminki zikrettiğimiz enamdaki ayet-i hatırlayacak olursanız, o gelen bela ve musibette sabırda da nedir? Ta önde birisi. Bunu bir insan olarak, bunu bir insan olarak İbrahim Aleyhisselam başarmış mı? Demek ki bir insan bunu çok rahatlıkla ne yapabiliyor? Yapabiliyor. Hangi insan yapabiliyor? Tevhid. Önder olma. Tanif olma. Nimeti bilme. Devamlı şükreden olma. Allah'ın rızasını arayacak. Onun razı olduğu amelleri arama. ilim, amel, davet ve davetin karşısında gelen bela ve musibete sabır tevhidin anlaşılmasına ve bunu hayata geçirmede en önemli meselelerden bir tanesi. Allah bunları yakalayanlardan eylesin. İşte Allah Azze ve Celle kulu, Resulü, dostu olan İbrahim'i öncelikle müşriklerden, Yahudilerden, Hristiyanlardan ayırmış. Bakın dikkat edin. Onlarla hiçbir alakasının olmadığı müşriklerden ayrı bir ümmet olduğunu bildirmiş kendisini uyunan bir imam kılmış. Ve ne yapıyor? Huşu sahibi itaatkâr olan. Bir de dikkat ederseniz İbrahim'de bilerek, inanarak şirkin her türünü bırakıp Allah'a yönelmiş ve tevhide bağlı kalmış. İşte bu bakımdan kendisi için kendisi için İbrahim asla müşriklerden değil diyor. O bir muvahiddi diyor. O bir tevhid ehliydi diyor. İşte bu noktaları da ne yapmak gerekiyor? Yakalamak gerekiyor. Aleyküm selamlar. Düşünün kardeşlerim, şimdi o ne müşrikti, ne Yahudiydi, ne Hristiyandı derken, demek ki insan, insan, fıtrat üzerine yaratıldığında fıtratını bozmadığında yüzünü hanif olarak Rabb'ına dönebiliyor. İbrahim ne diyor? Güneşe, yıldıza aya gale haze Rabbi dedikten sonra ben doğuk vatanları sevmem. Fıtratla gelecek vahyin ayrı olduğunu yakalıyor. Muhatta ki Rabbim bana kendisini tanıtacak. Ben kavnimin şirk koştuklarından beriyim diyor. Hangi topluluklarda yaşarsak yaşayalım şirk küfür batağında topluluklar olsa dahi yüzünü hanif olarak Rabbuna dönene Allah ne yapıyor? Yardım ediyor. Sen bildiğinle namel edersen bilmediğini öğretecek Allah'tır. Allah'a yöneldiğinde onu aradığında ona itaatkar bir kul olmaya çalıştığında Allah da sana ne yapıyor? hanif dostlar nasip ediyor. Onun için kulum fıtri icablarında yani iyiliği de kötülüğü de ilham ettik meselesinden sonra yakalaması gereken en önemli esas neymiş? İsteyen iman etsin. isteyen küfür etsin. Ama inanan da küfreden de açık delillerden sonra inansın ve küfür esasını işte ancak böyle yakalıyorsun. Şimdi düşünün fıtri meselelerde biz insana iyiliği de kötülüğü de ilham ettik derken düşünün İbrahim Aleyhisselam babasını put yaparken razı oluyor mu? Babası elleriyle yaptığını insanlara satıyor, içimini sağladığı halde İbrahim babasına bunları yapmamasını tavsiye ediyor. Şimdi bunu İbrahim neyden yakaladı? Birisi nefsi arzularıyla yakalayıp gidiyor birisi ise yaradanın yönüne dönüp muhakkak yeri göğü yaratan bir varlık var. Muhakkak ben ona yöneldim. Ve ben müşriklerden neyim? Veriyim diyor. Demek ki fıtratın salimliği, temizliği, ona doğru yönelme bir yaratıcının varlığını gündeme zaten ne yapıyor? Getiriyor. Ne zaman akıl devreye girdi? Ne zaman Allah'ın yarattığı şeylere baktı? Şeytan o noktada insanı ne yapıyor? İfsat ediyor. Aynen Hütüt'ün kıssasına baktığımızda Süleyman ne diyor? Hütüt nerede göremiyorum. Ya bana diyor bir mazeret sunar ya da karışman diyor. Hütüt geliyor. Falan yerde diyor. Belkıs'ın kavmini gördüm. Onlar ne yapıyordu? Şeytan çoğunu ifsat etmiş ve ...onların hepsini güneşe taparken buldum diyor. Şimdi güneş de ay da Allah'ın ayetleri değil mi? Allah'ın ayetleri. Bunlar da Allah'ın delili değil mi? Allah'ın delili. Buna rağmen Allah'ın yarattığı bir şeye bunlar tapmış mı? Tapmış. Ne tapmış? Allah onlara tapın dedi mi? Demedi. Bunlarınki gelen uyarıcıyı yalanlama... ...şeytanın onu süslü göstermesi harikulade büyük şeyleri görünce meyletmesine sebep oluyor. Aynen günümüzdekilerin şirki gibi. Halbuki Allah'ın isim ve sıfatlarına, her meselesine bakma, ona yönelme ne yapar? Dini anlamayı, onu yaşamayı hayata geçirmeyi nasip eder. Allah bizlere sağlam bir imanı nasip etsin. Tevhidi anlamayı, İbrahim'in özelliklerini yakalamayı nasip etsin. Allah'ın ilmini öğrenmeyi, öğrenmeyi, amel etmeyi, davet etmeyi ve bunun karşısında gelecek bela ve musibetlere dayanmayı, bizlere Rabbim nasip etsin. Hanifliği yakalamayı, hanif olarak ona dönmeyi ve her şeyden yüz çevirip her türlü yardımı ondan dilemeyi ve Allah'ın yardımını umup onun dışındaki her şeyden yüz çevirmeyi. Allah'ın mükafatının yanında Başkasının talifini beklememeyi Rabbim bizlere nasip etsin. Rahmetini, bereketini üzerimizden eksik etmesin. Subhaneke Allah'ın ve ve Eşhedü en la ilahe illa enti estağfurullah ve tuzulü Elhamdülillahi Rabbil Bu kadarlık bugün yetenek. Bismillahirrahmanirrahim. Allah hamdeder, ondan yardım ederiz. Nefislerimizin şerinden anasını ararız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmasa ona hidayet verici yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı.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 Geçen haftaki sohbete devam edecek olursak en son İbrahim Aleyhisselam'ın özelliğinde kalmıştık. Yani tevhid ehlinin ancak cennete gireceğini, tevhid ehli olmayanın cennete giremeyeceği üzerinde derse başlamıştık. Kardeşlerim bizim yaratılış gayemiz kulluk olması hasebiyle,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 namazınızı güzelleştirirseniz bu nedir diyor? Küçük şirktir. Neyi iptal ediyor? Namaz kıldığın halde o namazın amelini ne yapıyor? İptal ediyor. Şimdi birinin tartifini isteme ameli iptal ediyorsa birinin yardımını isteme onu neyi iptal eder? Orada imanı iptal eder. Yani küçücük bir çizgi var. Orada. Küçücük bir çizgi var. Allah bizi böyle durumlara düşmekten beri buyursun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 ki tevhid ehli hesapsız cennete girer meselesini yakalamak için bu çok önemli. Biz diyor Deccal'dan konuşuyorduk. Deccal kimdir? Ta Nuh Aleyhisselam'ın bile kavmini sakındırdığı bir bela, bir musibet. Ve Sallallahu Aleyhi ve Vesselam namazı bu dört şeyden sığınmadan ne yapmıyor? Selamdan bitirmiyor. Bunlardan birisi de nedir? Mesih'i Deccal'ın şerrinden Allah'a sığınma Düşünün bu kadar önemli bir meseleden konuşurken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 ne kadar sakvalı kılıyor desinler diye namazını güzelleştirirse bunlarda neymiş? Küçük isret. Ve İbn Abbas'tan gelen nakile baktığımızda kap karanlık bir gecede kapkara bir kayanın üzerindeki kapkara bir karıncanın ayak sesine benzettir. Allah bizim böyle durumlara düşmemize mani olsun. Bizleri bir an olsun nefsimize bırakmasın. Demek ki kardeşlerim bizim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 her namazımızın arkasında bizim dediğimiz bir şey var. Hem de Müslüm'ün Kitab-ı Zikir'de gelen bir ifadede sesli olarak söylediğimiz bir şey var namazın arkasında. Neydi bu? Lehül mülkü ve lehül hamd. Yani malda, mülkte, de, güçte, de, kuvvette, yaşatan da öldüren de kim? Allah. Her namazımızın akabinde bunu söyleme mecburiyetindeyiz ve sesli olarak zikredin diyor. Sünnet olan da bu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 Ondan sonra gitmek için. Veyahut bir gün namazda evdeki 3-4 altın aklına geliyor. Namazdan sonra hemen gidip onları ne yapıyor? İnfak etmeye yoluna gidiyor. Sahabelerin ölüm anlarına bakın, rivayetlerine. Hepsi ağlıyor, gözyaşı döküyor. Neden ağladıkları sorulduğunda ki kendileri cennetten ismen müjdelenen insanlardan...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 Dört madde saymıştık. Bunlardan birisi neydi? İmam olma, önder olma. Düşünün şimdi hep tevhide anlatan insan olduğunuzda kendiniz de yaşama mecburiyetindesiniz. Aynı zamanda hükücretinize ne yapıyorsunuz? Artırıyorsunuz ki burada da peygamberler bizim için nedir? En büyük örnektir. salat selam onların üzerine olsun. Rabbim mahirette de onlarla birlikte haşrolmayı bizlere nasip etsin. İkincisi ise neydi ee, devamlı itaat itaattan bir an olsun imtina etmeme aynen düşünün Adem aleyhisselamın yasak ağaca yanılarak da olsa şeytanın da vesvesesiyle olsa yaklaşmasını düşünün akabinde hemen tövbe etmesini düşünün Vallahi azze ve celle'nin tövbesini kabul ettiğini düşünün ama şefaat hadislerine baktığımızda ne var İnsanların toplanıp Adem Aleyhisselam'a git ne diyor vallahi Rabbim bugün çok gadaplı o kadar gadaplı ki ben sizin için gidip de ona şefaatçi ne yapamam dileyemem neyini gündeme getirdi İşlemiş olduğu hata ile yapmış olduğu günah isyan çünkü yasak ağaca yaklaşma dediğinde yaklaşmaması gerekiyordu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 ben diyor kavminin yapmış olduğu eziyete dayanamadım ve onların helakını istedim. Nasıl şimdi gider de onlar için şefaatta bulunurum. Bak bir tane hatası var. Kendine göre. Ondan sonra Musa'ya. Musa ne diyor? Bilerek, isteyerek mi kasten adam öldürdü? Değil. Hatayen. Bir vuruyor, adam düşüyor, ölüyor. Ben diyor haksız yere bir cana kıydım. Ben bunun uzuna çıkamam. Nefsi nefsi kime gidiyorlar? Allah'ın aleyhi ve Vesselam tam adamına geldiniz derken ne anlıyorsunuz burada? Peygamberin sözüyle fiili birbirine hiç ters düşünmemiş. Bunu anladınız mı? Yani önder olma, sürekli itaatta bulunma, tevhidin de ne oluyormuş? Devamlılığı, sürekliliği oluyor. Allah bizi bunlardan kılsın. Yani itaatta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 Allah'a giden yoldan kendisini alı koyacak her şeyden kendini ne yapar? Beri tutar. Aynen Allah Resulü aleyhissalatü Vesselam'ın namazda kendisini oyalayan 3-4 tane altına aklına gelince ne yaptı? Heceli. Hemen infak etti. E Süleyman aleyhisselamın kıssasını çok okudunuz mu? Nemin suresini okursanız o doğru atlarını severken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 Darimi de gelen bir ifadede... ...İbni Mesud naklediyor... ...kişi tek başına bile olsa... ...tevhid ehli ...o bir millettir, o bir ümmettir... Diyor. ...Allah da kitabında... ...İbrahim'den bahsederken ne yapıyor? ...o bir ümmet diyor... ...o bir millettir diyor... ...şimdi... ...ayette konuya... ...ümmettir ifadesiyle gelince ne yapıyor? ...bu kendisine uyulan... ...peşinden gidilen örnek... ...kimse manasına gelir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 Ve Allah Resulü onun sülbünden devam edip geliyor. Ve kitaba baktığımızda evet. Yahudiler ne diyor? İbrahim Yahudiydi. Hristiyanlar evet. ne diyor? İbrahim Hristiyandı. Allah ne diyor? İbrahim ne Yahudiydi ne de Hristiyandı. O Hanifti diyor. O Hanifti. Yani Haniflik de önder ve imam olarak Allah'ın bizlere gösterdiği örneklikler.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 İblis artık orayı ne yapıyor? Süslüyor da süslüyor. Süslüyor da süslüyor ve onların ayaklarını ne yapıyor? Kaydırıyor. Onun için Allah Resulü ve Vesselam bizlere her konuda örnek olduğu gibi birinin asabından birinin e, böyle dünya malına şöyle alıcı gözüyle baktığını görünce ne diyor? Neye bakarsan bak gözlerin sana hasretle gelir.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 senin ihlaslı kullanın bunlardan müstesna derken demek ki ihlaslı olma neymiş her meselede her sözde her işte Allah'ı umulama onun emrini ön plana çıkarma işte o zaman insanın istikamet üzerinde gitmesi beklenir İşte o zaman düşünün asabı ı Uhdud kıssasını gördük rahip testere getiriliyor tam kafasının üzerine konuyor mu ne yapıyor denen tan